çok yakınlaşması birbirine bilmem hattımlar ama yine olamam ama o kadarım. Şimdi burada diyor ki buradaki e, Mecmul Bahreyn diyor, iki denizin iması e, suret ve mana yeryalıdır. Hz. E, Hazreti Fikir, peygamber değil, sureti de. olsa Musa'nın okuduğu ama manası peygamber. iki iki büyük değerin birleşme mahalli o ne ise kâmildir ki diyor. Buradan suret ve manayı, bağ kuzuş olunur diyor. Bu suret ve mana değerlerinin nice şey ya. topladı toplandığı yerde yer olan Gazete. Kadar gittiği yerdik işte beni Hacerimden yayılacak. Yani burada maksat olan iki Gazete Hazerle Hazreti Musa'nın ikisi de Peygamber biri, âlim insanlar toplandıkları yer iki büyük Deniz, deniz aygısı da de biri, biri peygamber, biri peri. İkisinin buluştukları yer, nasıl iki büyük suyun düştüğü işte, yer. Ee, Marea işte, ne diyor. Plata, plata büyük bir su. haroşol akıyor. Diçe de büyük bir su orada. İkisi birleşip koca bir deniz, deniz oraya. Basmakçılar küt gel külüyor sen kader. Basmakçı tuzluluğu diyor. Orada tatlı su var. Bu. Ee, burada e, Mecmul Vahriye'nde baksa biri Hazreti Musa, birisi Hazreti Hızır. İkisinin birleştiği yere, noktaya, Maraca Vahriye'dir. Mecmulatür Vahriye'dir. Hazreti Musa böyle bir kimse bilmiyorum dedi. O sence kentsine mecmu bir kulum var vardır ki orada seni bekliyordu. Ona git bir, bir ilim vermişimdir. Ümmetimiz seçkinlerinden biriyle oradaki bir yahu yoldilerden seşkin biriyle ona git size rehber olmak üzere bir de kızarmış balık getir. Diye vay diye. Hazreti Musa yol hazırını gördü bile canişi olan yol can kardeşi olan yuşa bin Nun'un nun yanına aldı. Gerisini Kur'an-ı Kerim şöyle beyan ediyor. Şimdi okuyacağım. Berkun Kur'an ı Kerim. Bir zaman Musa genç bir adama şöyle dedi: "Ben iki